Selamünaleyküm Aleyküm. Selam. Sahabeden bir zatı sevmediğini söyleyen kişi ehli bidat olur mu? Örneğin Hazreti Ali'yi sevmediğini söyleyen ile Hazreti Mavi'yi sevmediğini söyleyen kişinin durumu aynı mıdır? <gülüyor> Hazreti Ali'yi sevmediğini söyleyen kimsenin durumu çok kötüdür. Onu söyleyelim. Çünkü Ehl-i Beyt Hazreti Ali Efendimiz'in tayiniyle Ehl-i Beyt'tendir. Yani Hazreti Ali'yi sevmediğini söylemek büyük bir dürümdür. Hazreti Muaviye'yi sevmemek ya da sevmediğini söylemek gibi değildir. Onu söyleyelim. Hazreti Muaviye'yi sevmediğini söylerse bir kimse ne olur? Ehli bid'at olur mu? Biz onu kategorik olarak sen bid'at ehli oldun demeyiz ama bu görüşünde, bu sözünde sen bid'at ehlinin safına düştün deriz. Sen bid'at ehli oldun demeyiz. Ama bu Ehl-i Sünnet'e ait bir görüş değil, Ehl-i Bidat'a ait bir sözdür, bir görüştür. Sen bu sözle Ehl-i Bidat'ın safına düşünün de.